Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dayız. Anlatıdaki Hakikat programında birlikteyiz yine. Ee, program konuğum Feride Çiçekoğlu. Onunla anlatı ve özgürlük başlığı altında gülmeyi konuşacağız Çimen. Ee, Feride hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, biraz Feride'yi birlikte tanıtabiliriz. Zaten tüm dinleyicilerimiz e, biliyor... Ama ben yine de ondan bahsedeceğim. ODTÜ Mimarlık Bölümünden mezun oldu. Biz bunu belki çok görmüyoruz. Çünkü o artık bir yazar, senarist ve eğitim görevlisi. Şu an Bilgi Üniversitesi'nde. E, 1980 askeri döneminde, darbe döneminde 4 yıl tutuklu kaldı, Hüküm giydi. E, editörlük yaptı. Daha sonra çıktıktan sonra çevirmenlik yaptı, senaristlik yaptı. 1999 yılından beri değil mi? Evet. Akademisyensiniz. Orada e, bölüm sorumlusunuz. Evet, evet. E, sinema ve televizyon alanında e, bir görev var. E, bir, bir sürü yaptığı iş olduğu için Feride Çekoğlu'nun, onun e, yaptığı işleri biraz atlayarak geçeceğiz. Hem konuşmamıza... Ee, ...zaman kalsın diye... ...zaten siz de biliyorsunuz eminim... ...ilk romanından ben bahsedeyim... ...Uçurtmayı Vurmasınlar 1986 yılında... Ee, ...sonra Son Yolcu var... ...o öykü kitabı... ...1986 yılında o... ...hatta Halübü Tener ödülü de almıştı değil mi... Ee, ...sonra Suyun Öte Yanı var... ...1992'de roman olarak... Siz hiç baba, sizin için babanız öldü mü var? 1990'da. Yüzlük ülkeden mektuplar var. 1996'da. Araştırma inceleme alanında e, yapıtları var. E, Vesikalı şehir var. Senaryoları var. Yine kendi romanlarından uyarlanmış uçutmayı vurmasınlar var. Çok bilinen, çok ünlü bir film oldu. Tunç Başaran yönetmenliğinde. ...baharın bittiği yer var... ...umuda yolculuk var... ...suyun öte yanı var... ...altın kent İstanbul var... evi var... ...parmaklıklar ardında var... ...bunlar da senaryoları... Ee, ...eminim atladığım şeyler olmuştur Feride ama... <gülüyor> e, ...senin ekleyeceğin şeyler var mı? Ee, ...yoksa konumuzu... ...konumuza geçelim daha güzel... ...ben biraz hatırlatayım mı... ...buraya nasıl geldik... Ee, ...Feride biraz konuştuk gerçi program başlamadan önce ama... Birkaç haftadır biz e, darbe edebiyatı üzerinde durmaya çalışıyoruz. Bunu nasıl çerçeveleriz? Bu anlatıları nasıl bir arada değerlendireceğimiz bir ortak tema üzerinden konuşabiliriz diye. E, travma üzerinden konuştuk aslında. Hani insan hı hı. Bir, bir travmaya uğradığında bunu nasıl anlatılabilir kılar? E, nasıl kendisinden sonrakilere bunu hiç yaşamamış insanlara anlatabilir gibi bir problemin etrafına dolaşıyoruz. Biraz belki bundan bahsetmek istersin. Sence bunun ayrı bir biçimi var mı? Travma özel bir biçim diretiyor mu sen yazdıklarında? Bu sana diretti mi en azından bu biçimi? Ee, şimdi mesela travma konusuyla ve kavramıyla tanışmam, kavramın kendisiyle tanışmam çok daha sonra, 2000'li yıllarda işte ben bilgi üniversitesinde başladıktan sonra o sırada karşılaştırmalı edebiyatta tez yazan bir yüksek lisans öğrencisi benim yazdıklarım üzerine bir tez yazıyordu ve travma edebiyatı olarak okumak istiyor. Yani o, o şekilde okuyorum dedi. Ben çok şaşırdım. Çünkü benim travmayla ilgili bir şey yazdığımın farkında değildim. Ya da yani travmanın kavram olarak e, neye karşılık geldiğini de galiba bilmiyordum. Hatta böyle biraz içlendim de galiba. Yani nasıl bir travma mı <gülüyor> <gülüyor> biz, Ya hastalıklı gibi değil mi? Evet aynen yani. Ve, e, ve sonra nasıl travma canım? Biz çok gülüyorduk orada tam tersine. ...dediğimi hatırlıyorum ve gülmenin travmayla baş etme yöntemi olduğunu da... yine hani sezgisel olarak zaman içinde fark ettiğimi hatırlıyorum. Yani benim şeyim öyle olabiliyor ancak zaten ve kavramlardan <gülüyor> yola çıkabilen biri değilim. Gerçek hayattan yola çıkıp ancak kavramlara gidebilen bir yapım var. Belki onun için akademisyenliği... Çok içten benimsediğimi düşünmüyorum yani hep ben kendimi bir hikaye anlatıcısı gibi görüyorum. Ya da belki akademisyenliği hikaye anlatma üzerinden e, yeniden tanımlayabileceğimizi ümit ediyorum. Onun için e, gülmek dediğimiz zaman gülmek benim için travmayla baş etmenin yöntemi. Ama sadece benim için değil o dönemde özellikle askeri cezaevinde iki sene geçirdiğimiz... Mamak Askeri Cezaevindeki e, kadınların özellikler, sezgi olarak buldukları bir yöntemdi. Şimdi kadınlar derken şunu da ayırt etmeliyim. Mamak Cezaevinde 1980-12 Eylül'den sonra binlerce tutuklu vardı. Ben işte iki aya yakın bir gözaltı süresinden sonra Aralık ayında oraya nakledildiğimde ee, ve hemen bir süre sonra yani yeni kurabilmişlerdi oradaki düzeni. Ondan önce hatta yer kalmadığı için kadınları iki yıllık eğitim enstitüsünün bodrumunda tutuyorlardı. Bizi okulun bodrumu. Yani. Hapishane tabi tabii. Okulları hapishaneye hmm. çeviriyorlardı. Zaten bütün baskı dönemlerinde ve ne yazık ki galiba. bunlar hmm. çok sık oluyor Türkiye'de. Yeni e, cezaevleri inşa etmek veya var olan binaları cezaevine dönüştürmek gerekebiliyor. E, biz o okulun bodrumunda da ki o zaman çoğumuzda işkence izleri çok güçlüydü. Hani yürüyemeyenlerimiz vardı. Elimiz kolumuz tutmuyordu. Yara izlerimiz açıktı henüz filan. O haldeyken bile mesela bir ip bulmuştuk. Onunla kırık çıkık ip atlıyorduk. Hani ayağımız tutmazken. Çünkü... O sizin hani tekrar bacaklarım var bacaklarım bana ait. Basabiliyor. Deme, basabiliyorum evet yani o basa üstelik zıplayabiliyorum yani inat ederek onu çok iyi hatırlıyorum. Ee, ve mesela şeyi hatırlıyorum ama tabii böyle güllük gülistanlık gibi anlatmayayım hepsini. Ee, pencerenin dışında bir tane tarak gördüğümü hatırlıyorum ve demirleri daha biz oradayken yapıyorlardı bodrum pencerelerini yani uzak durun la uzak durun diye böyle o işçiler bize bağırıyorlardı çünkü iki katlı ranzalar var üst kattan dışarıyı görmek için biz tırmanıyoruz o zemin yer şey okulun okulun bodrumu yani Allah. bildiğimiz bodrum depo depoyu boşaltmışlar bizi doldurdular iki katlı böyle kötü askeriyeden getirdikleri ranzalar var hmm. ranzaları ortaya topladık Pencerelere demir yapıyorlar. Biz içerideyken hapishanelimizi etrafımıza i̇nşa örüyorlar, inşa hmm. ediyorlar. Ve o demirler bitti. Oh neyse çok şükür dedik. Biz ranzaları pencere kenarlarına ittik. İkinci dışarı ha, tırmanıp dışarı bakıyoruz. Körüklü otobüsler yeni gelmiş Ankara'ya ve o e, şeyden dönüyorlar işte. 2 yıllık eğitim enstitüsünün baktığı meydandan çok böyle bize o dışarıya dair her şey haber değeri taşıyor onları söylüyoruz birbirimize. O tarağı görüp. Ne tarağı erkek kadın? Bilmiyorum böyle. İnce olurdu bu. Değil değil. değil kalın yani. bir şey bir kemik evet aynen Kadın. onda. Herhalde hmm. öyle böyle biri saçında pis eski bir tarak. Hmm. Ay o tarağa o kadar özenmiştim demirin dışında diye. Yani cansız bir nesne olmaya razı olduğumu hissettiğimi çok böyle canlı hatırlıyorum. Yani Tarak olayım dışarıda olayım onun için sadece gülmüyorduk ama galiba gülerek tedavi oluyorduk peki bu bir soru hakkım varsa kadınların bir araya gelmesi bunun etrafında bir araya gelmesi yani erkekler mesela bunu yapamıyor muydu Erkekler gülemiyor mu? <gülüyor> Erkekler gülemiyordu. Doğru. Erkekler gülemedikleri için maalesef... İpi sallama işini de mi yapıyorlar? Ah, keşke beraber aynı koğuşta kalsak hiç problem değildi. <gülüyor> <gülüyor> Bizim kaldığımız koşta vardı, deyip onlar da var mıydı bilemiyorum. <gülüyor> Çünkü onlar zaten mamak cezaevindeydiler. Şimdi kadınları da oraya taşısınlar mı, taşımasınlar mı? Orada bir koğuş, bir ayrı mekan inşa etmeleri lazım. Bizi onun için tuttular orada ve bizi götürdükleri zaman da işte Ocak 1981 e, biz neye uğradığımızı şaşırdık çünkü birçok blok var binlerce erkek var o binlerce erkeğe askeri eğitim yaptırıyorlar ve avaz avaz bağırıyorlar her Türk asker doğar her Türk asker doğar böyle rap rap rap rap, rap. E, ister şimdi, marşı dayatması tabi da yani bütün bu Devletin o dönemki sloganlarını diyeceğim. Çünkü devletin sloganları değişebiliyor. Yavaş yavaş olmakla birlikte. Devletin o zamanki ağır basan sloganı her Türk asker doğar ve bunu bağırtarak eğitim yaptırıyorlardı. Bize de aynısını yapmak istediler. Biz gülebildiğimiz için bunu yapmadık. Ama yapmadık derken işte 150 kadın kadardık. 100 kadın kadarı yani belki daha kısa süre kalacaklardı ya da belki yeterince gülemiyorlardı öyle formüle edelim. Onlar da bu eğitimi yapıyorlardı. Yapmaya başladılar yavaş yavaş C blokta. Onun üzerine 50 kadar kadını toparlayıp A blok dediğimiz en ağır işkencelerin olduğu yere taşıdılar. İşte orada ondan sonra bizim asıl maceramız başladı. Çok çok çok gülmemiz gereken zamanlar oldu. Çünkü çok çok ağırdı baskı. Evet. Sizin yazdıklarınızda uçurtmayı uğurmasınlar da da çok önemli. Daha sonra yüzlük ülkeden mektuplar da tekrar karşımıza çıkıyor. Mektup bir tür olarak öne çıkıyor. Bu hmm. böyle de hani daha sıcak bir sesleniş olanağı sunduğu için mi acaba tercih edildi diye ben okurken ister istemez düşündüm. Ahmet de daha önceki programlarla da tartıştığımız şeylerden bir tanesi işte bu nasıl bir biçim alır? Hani travma, ise adı, adının nasıl konulması gerektiği konusunda şu anda benim de kafam karıştı anlattıklarımdan sonra. Ama... Böyle bir tercih var mıydı mesela mektup olursa hakikaten insanların daha kolay empati kuracağı bir şey olur. Sevdiğiniz birine yazarsınız ya genelde hani özlediğiniz birine. Ee, hiç böyle daha ulvi ve edebi kaygılardan kaynaklanmadığı yazmayı bildiğim tek şey mektuptu mektup. onun için. <gülüyor> yani o cezaevindeyken mektup yazıyordum ve mektupları alanlar işte ay sevindik üzüldük şöyle oldu böyle oldu ve... Tabii ki hani o okunduğunu bildiğiniz için sansür, otosansür koyarak ve her şeyi daha e, soyut veyahut başka biçimde veya espriyle anlatmaya çalışarak yazdığınız metinler... Onun da işte metafor kavramsallaştırma falan olduğunu bilmiyorum. Mimarlıkta böyle kavramlar o zaman yoktu yani. Hani bu metinler arasılık da henüz o zaman yoktu. Onu da vurgulayayım. <gülüyor> Çünkü o zaman metinler ve disiplinler arasında kara ve kalın çizgiler vardı. Hı. Yani 80'lerdeki bu kalçıl turn kültürel dönüşüm Hı. dediğimiz hani bu aslında metinlerin birbiriyle konuştuğu ve bizim ...dünyayı algılama biçimimizin aslında bir bütün olarak bir anlatı olduğu. Yani hı hı. Biz ondan önce objektif tarih var diye böyle öyle öyle şeyler evet. düşünen böyle naif bir kuşaktık. <gülüyor> <gülüyor> böyle. Ee, ama mektup yine de hani bu şeyin sonucuymuş gibi biraz senin e, çimenin de söylediğinden öyle çıkardım. Bir tür bu hani aşamaları var. Dışarıda mektup okunacak ve bir sansürden geçmeden bir rotosansürden bahsettiniz. Yine bir baş etme mi bu? Yani travmanın size bir şey mi? Yani bir direniş de var yani zamanında. Tabii. Ya da hani gülme travmayla baş etmekse... Sonuçta e, gülmenin o trajik arka planını da hani... işte ne bileyim kırık ayakla ıı, zıplamak hani... Evet. Bu, Bunu tanık olmak hani şimdi mesela biz de sizin anlattığınıza tanığınız... Orada gardiyanlar e, ne bileyim bir cinsiyet olarak da tanıklar. E, erkek mi oluyor şeydekiler? E, o okulun alt katı. O orada tadilat süreci, enteresan bir geç süreci. Çok, çok. Çok garip yani. Evet. Kafamda da o, Evet ben. O çok yani ne kadar enteresan bir şey olduğunu ben çok sonradan üzerine düşünürken fark ettim. Çünkü hala okul zannediyorlardı mesela. O, o yakınından geçmeyi engellemek için pencerelere nöbetçi koymayı sonra akıl ettiler. Yani mahalleden gelip geçen bizi o okulda böyle <gülüyor> disiplin cezası evet. almış öğrenciler sannetiyorlardı. <gülüyor> Sizin niye oraya kapattılar filan diyorlardı böyle bir bir bir. Yani baktığınızda olayın bütünü çok komik. Onlar da çok hazır değilmiş. Ya. Düşünsene. Tabii, tabii. Okuldan uzak tutmaya çalışıyor halkı falan. Yani, yani bir süre sonra ilk başta akıl edemiyor sonra. Da yani, i̇ktidarın ya. da daha naif olduğu ver, bir dönem olduğunu şimdi fark ediyoruz. yani. Ya. O bir şeyle birlikte e, baskının o biçimi o kadar geniş bir kesime baskı uygulama e, göreviyle ilk defa karşı karşıya kalmışlardı. Yani çok büyük bir muhalefet vardı çünkü ve o büyük muhalefetin ee, öldürebildiklerini öldürdüler olmayanı içeri soktular olmayanı şey yaptılar filan Yani 80'lerdeki toplumsal atmosferle bugünü kıyasladığımız zaman e, şehre gelen insanlar da ilk defa şehre gelen insanların bakış açıları farklıydı insanlar özgürlüklerden yanaydı farklı beklentileri vardı hı hı. yani bu, bu 30-40 yıllık süreçte insanların e, Iktidarların çok daha sistematik baskı yöntemleri geliştirdiğini ama ne yazık ki muhalefetin e, bence o zamanki e, nasıl söyleyelim e, daha özgürlükten yana olan tavrını e, bugünün şartlarına yeterince uygulayamadığını e, Gördüğümüzü belki söyleyebiliriz ama bunu hiç karamsar bir şey olarak söylemiyorum. Bir taraftan da şehirli nüfusun çok artmış olmasını, kadınların sesinin daha çok duyuluyor olmasını, o zamanki pataküte yöntemler yerine şimdi çok daha sorgulayıcı yöntemler gelişmiş olmasını gayet olumlu buluyorum. Evet önemli bir dönüşüm bu. Benim ilgimi çeken şeylerden bir tanesi de şu, bu biraz suyun öte yanında vardı. Ee, Yun Yunanistan'daki Juntay'ı da konu eden bir roman bu. Evet. Dolayısıyla hani Türkiye'de darbe konuşulurken sadece bizim başımıza gelen, bir tek bizim başımıza gelen bir şeymiş gibi algılayıp biraz onu o mikrodizlemde konuşma çabası içine giriyoruz ama dışarı doğru çıktığımızda da aslında benzer deneyimlerden geçen başka ülkeler olduğunu dolayısıyla biraz böyle herkesin de başına gelebilir hale dönüştürdüğünü görüyoruz aslında bunun. Evet. Bir tanışıklık bir şey var mıydı suyun öte yanının yazılmasının öncesinde? Yani ne bileyim Yunanistan deneyimine ilişkin bir bilgi toplama çabası, bir araştırma ve onun üzerine böyle bir şeyin yazılması yoksa... Yok orada da, da, güzel. <gülüyor> orada da yine yolculuk tersine oldu biraz. Tabii annemin ailesinin Selanik göçmeni olmasının e, ilgimde çok payı var. Ve annemin anlattığı hikayeler, o göçmenlik meselesi, suyun iki yanı mevzu... Çıkış noktası o ama bu kitap e, Yunanistan'da yayınlandı sonra ve e, çok çok çok sevildi yani buradakinden daha çok ilgi gördüğünü söyleyebilirim böyle bir 90'lı yılların ikinci yarısını ben Yunanistan'da çok e, mutlu yolculuklarla geçirdim çok arkadaşlar edindim uzun uzun kara yolculukları yaptım orada bütün Yunanistan'ı gezerek ve gösterilen sevgi ve ilgi çok iyileştirici bir şeydi. Biraz geri dönmüş olacağım ama siz e, ilk tutuklanmanız hangi sosyolojik pozisyondaydınız? Üniversitede miydiniz yoksa dışarıda mıydınız? Üniversitedeydim evet. Ne pozisyondaydınız ne? Ee, o zaman e, Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi'nde asistandım. Hı hı. Ve e, ilk tutuklanmama yol açan yolculuk uzatarak anlatmayayım zamanımız sınırlıdır ihtimal. Ama e, doktora tezimle başlayan bir yolculuk çünkü e, Pensilvanya Üniversitesi'nde doktora tezim, işte mimarlık şehircilik ve o sırada bu kentsel yenileme denen ve şimdilerde bizim maalesef birebir tanıdığımız ve başta İstanbul olmak üzere şehirlerimizi mahvetmekte olan betonlaştırmakta olan. Ee, dönüşüm 1970'lerin başında Amerika'da 20 yıllık bir hikayeydi. Yani 50'lerde New York'ta Robert Moses'la başlamış olan ve Jane Jacobson işte 62'de e, Amerikan şehirlerinin yaşamı ve ölümü kitabı ki hala çok bir e, önemli döneme işaretleyen bir kitaptır. Ona... E, İlham vermiş demek istemiyorum ama kötü bir şey de ilham verebilir. Doğru o kitabı besleyen onun çıkmasına sebep olan yaklaşım 70'lerde Philadelphia'ya gelmişti. Ve Philadelphia'da şehir merkezindeki siyahları ve düşük gelirlileri bir şekilde yerlerinden edip onun yerine yüksek gelir grupları için kentsel yenilemeyle büyük bloklar yapıyorlardı. Society Hill bugün işte hala. Orada böyle gayet yüksek gelirli insanların yaşadığı bir e, mahalle. E, ben tamamen orada şehir plancılığı açısından bunun hakkaniyetli bir şey olmadığından yola çıkarak e, bir, bir yani teze başladığım noktayla ideal şehirleri inceleyecektim tarih boyunca. Sonra bir saha çalışması yapman lazım dediler. O saha çalışması için en yakın neresi Philadelphia ya bakayım derken ay bu nasıl şey canım? Falan diye böyle çok tez hocamı değiştirip oradaki böyle çok iyi pozisyondaki işimden istifa edip filan Yani daha önceden hiç siyasi bir şeyim yoktu benim. 68-72 Ottü ve o dönemde Ottü'deki çok da ıı, tanınırlığı olan isimlerle yapılan boykotlardaki ıı, biraz buyurgan tavıra karşı duyduğum tepkiyle siyasi hiçbir şeyle ilgim olmadığını söyleyebilirim. Ama Amerika'da çok farklı bir ortamda e, kent toprakları niye kamu malı değil falan diyerek öyle bir şeyle geldim. Sonra devlet mühendislik mimarlık akademisinde aynı fikirler üzerinden yola çıkınca e, yolumda Ankara'nın gece kondu mahallelerine uğrayınca kendimi cezaevinde buldum. Biz bu yönünüzü e, bence ortaya, yani burada yeniden konuşulmasını önemli buluyorum. Bir tarihte konuşmuş oluyor. Çimen bir müzik arası verelim mi? Olur. E, i̇stersen sen sunumunu yapabilirsin. Bunu Feride Çiçekoğlu seçti. E, Feride seçti. İlk e... parçamız e, Pink Floyd. Çok bilinen bir parçayı dinleyeceğiz. The Wall. Dinliyoruz. Merhabalar tekrardan. 94.9 Açık Radyo'dayız ve Anlatıdaki Hakkak programı devam ediyor. Ee, Çimen bir, bize hem durumu yeniden geçiş sağlayacak şekilde hareketlendir. Feride kentsel yenilemeden söz etti. Bunu Türkçe’de soylulaştırma diye çevirdiklerini hatırlıyorum. Beni şey düşmeye itti bu. İçinde yaşadığımız mekanlar değiştikçe, dönüştükçe içinde... ...bulunduğumuz hayat büyük bir dönüşüme uğruyor aslında... ...ve düşünme biçimlerimize de etki ediyor olabilir mi acaba? Anlatı dediğimiz şey... Hani ...programımızın baş, başlığını anlatı ve özgürlük diye koyduk ya... ...bize daha az özgürlük veren mekanlarda yaşıyorsak... ...daha az özgür hissediyoruz... ...ve... ...daha az özgür hissettiğimiz şeyler mi yazmaya başlıyoruz... ...yazma ve algılama biçimlerimizde değişiyor mu acaba diye düşündüm... ...ben edebiyata çekiyorum tabii sürekli yazma diyerek... ...ama daha geniş yatarık aslında sinema... ...gibi bir tarafa da açabiliriz bu konuyu... ...anlatıyor ama daha genel anlamıyla... ...hem sinematografik anlatı hem yazınsal anlatı olarak düşünürsek... ...daha az özgür... ...anlatılar mı çıkartıyoruz... ...hani bugünün kent yapısı... düşünürsek sizce... ...ya da bunu tartışabileceğimiz örnekler... ...bunu tartışabileceğimiz örnekler... ...tabii var... Ee, e Tam da o sıkışmayı anlatan filmler var. Yani o sıkışmayı anlatan filmler e, enteresan bir şekilde 60'larda, Fransa'da, İtalya'da görüyoruz onları. E, ve yine enteresan bir şekilde bence 2000'li yıllarda Türkiye'de görüyoruz. Ben de bunu Fenerbahçe'de bir tırnak içinde soylulaştırma, Hamlesinin mağduru olarak çok öfke duyduğum bir dönemde kurcalarken keşfettim ve hatta sonra yine bunun üstüne böyle yani kategorize etmekte zorlanacağımız alanlar arası dolaşan anlatıdan oluşan yani Vesikalı Şehir kitabının devamı hı hı. gibi bir başka İstanbul'u konanan kitap da yazdım Şehrin İtirazı. Ee, şehrin itirazı biraz tam bu konuları anlatıyor. Şu açıdan e, tam da Gezi olaylarından önceki 10 yılda ki Gezi de biliyorsunuz esas olarak oradaki meydana bir e, kışla e, yapma. ...hamlesi üzerine gelişti ve oradaki ağaçların sökülmesine karşı tepki gösteren insanlara uygulanan şiddetle giderek büyüdü. O açıdan çok emblematik, çok çok hani, e, şehirle, kentle, mekanla çok ilintili bir süreç. E, şimdi 68'teki Paris'teki olaylara baktığınızda çok benzer bir arka plan var. O dönemde de e, şehirde büyük bloklar ve... E, bir yenileme, hani bir, bir soylulaştırma hareketi var. Ve Goddard'ın e, tam da bununla ilgili bir filmi olduğunu o zaman ben fark ettim. Yani tabii ki yani, filmi biliyorsunuz, ortamı biliyorsunuz ama buradaki olayla benzerlik ve o şehirdeki isyan duygusuyla kentsel yenileme arasındaki bağ enteresan. Onun hakkında bildiğim 2-3 şey filmin adı ve e, orada yapılan bu yeni ve kimliksiz blokları anlatıyor. Yeni ve kimliksiz bloklar derken e, tabii ki Türkiye'de her tarafı saran Tokyo bloklarıyla korduğumuz paraleli de altını çizeyim çünkü tasarım olarak baktığınızda bile çok çok benzeştiklerini görüyorsunuz ve bütün o yıkım ve şehirdeki kimliksizleştirme eyleminin sonucunda Paris'teki öğrencilerin büyüyen tepkisi çünkü onların da elindeki işte bir Sinematekin müdürüyle ilgili bir anlaşmazlık oluyor. Burada da biliyorsunuz emek sineması patlamıştı. Evet. Yani bazen bu kadar çok paralel acaba <gülüyor> biz özel olarak öyle baktığımız için mi görüyoruz diye düşünüyoruz. Ama yani öyle de bakalım zaten niye evet, bakmayalım. Evet. Yani o daha bütünlüklü paradigma dediğimiz şey o tek bir disiplinin içinde kalmadan bakmak. Yine Antonioni'nin o dönemki filmleri yani Gece Olsun e, ve o dönemde yaptığı birkaç başka film, e, o kentteki yabancılaşma ve e, Roma'daki, Milano'daki kentsel yenilemeyle çok yakın. Sonuç olarak e, bizim de özellikle Tayfun Pirselimoğlu'nun 2000'lerde yaptığı filmler, e, bu Ben O Değilim, e, Saç ve bu kimliksizleşmeyi ve yabancılaşma sürecini anlattığı filmler ilgimi çekti. Onlara baktım, başka filmler buldum. Ve bunların üzerinden böyle bir anlatı kurmayı denedim. Arada birçok kişisel anı da var. Yani kitap hiçbir klasifikasyona uymuyor. Ve en güzel yanı da o. Biz Semih Sökmen'le birlikte Metis yayınlarından oturup... ...onları uzun uzun sohbet ederek oluşturuyoruz geçişleri. Ne zaman? Bu şey olacak. Bu çıktı. Ha bu çıktı. Oluşturuyoruz. Hayır, ben ben bu, bir sonrakinin ben heyecanı He, içinde neydi? söyledim evet, tamam. da, evet. Şehrin itirazı. Evet. Metis yayınlarından değil mi? Evet. önemli bir. Bir erkeklik çalışmaları sorusu sorabilir miyim? Tabii ki efendim. Peki şehir bu kadar dönüşürken, bilmiyorum yapılar, anlatılar dönüşürken bu erkeklik denen şey de dönüşüyor mu? Bence dönüşüyor. Dönüşüyor çünkü köşeye sıkıştıkça saldırganlaşıyor. Yani bunu tabii hegemonik erkeklik için söylüyoruz. Erkekliğin belli bir kesimi için yoksa hep herkese aynı erkeklik içinde bütün erkekleri kapsamıyoruz. Nasıl ki kadınlıklarda bin bir çeşitse veyahut da kadınlıkla erkeklik arasında da çok geçişkenlik varsa. Yani öyle ikili bir yapıdan bahsetmenin kendisi problematik zaten. Evet. Ee, o... Agresyonu ıı, tıpkı şeye benzetiyorum ben hani bir hayvanı köşeye sıkıştırdığınızda nasıl saldırır size bence şu anda erkeklik ıı, beden dilinin ve erkeklik söyleminin belli örnekler üzerinden gittikçe daha saldırgan hale gelmesi böyle bir şey. Hani hayvanı köşeye sıkıştırdığımızda bize saldırıyorsa onu köşeye sıkıştırmayalım mı? Yani bazı hayvanlar için öyle. Yani kendinizi savunmak zorundaysanız galiba pençe atmasını önlemeye çalışmak gerekiyor. Çünkü çok kadın öldürülüyor. Ve evet. Ama o kadar çok kadın öldürülmesi kadınların artık boşanmayı talep etmesi, ayrı olmayı talep etmesi ve kendi kimliğini talep etmesiyle de ilgili. Yani bu talep arttıkça da. Yüksek sayılara ulaşıyor. Ulaşıyor. Yani evet. en son iki ve dört yaşında çocuğunu evet. öldürüp kendi çocuğu da oldu halde gel çocuklarını al deyip sonra işte karısını da öldüren karakterin erkek kardeşinin yaptığı açıklama var. İşte habire kadınları koruyorsunuz, devlet biraz da erkekleri düşünsün. Yani bize de ayıp oluyor böyle bize saygısızlık yapıyorsunuz. Yani eskisi gibi davranamıyorsunuz bize dediği bir açıklama var. O bence çok şey amblematik. Evet, dönüşümün ...ne anlama geldiğini, erkek evet. gözüyle... ...ne anlama geldiğini aslında söyle Bir bitiyor ama onlarla... ...yani o işte hegemonik erkeklik... ...algısının ya da modelinin... ...de hani sorunları olmaya... ...başladığını aslında anlatan bir şey ya... ...yani evet. evet. ayakları yerden kesildi... ...ve şunu diyor yani artık normalde... ...devlet olarak bu benim... E, ...tutumlu destekleyen bir arka plana... ...da hani... ...orada bir ihanete uğramıyor. Yani normalde aslında... Evet. Evet. Savunuyor da aslında henüz hukukumuz ve en azından cari olanı bu, bu pozisyonda istekliyor. Çok el şükür. De, yani her de. gün yeni şeylerini görüyoruz. Ama yine de o, o, o çatışmanın arkasında biraz daha derinleştirebiliriz? Şöyle bir şey aklıma geldim. Şu kent örneğinizde aslında biraz öyleydi. Şimdi şimdi Toki'yi aslında önerenler şöyle bir plan yapıyor muhtemelen. İşte daha ...TOKİ'den daha kötü bir pozisyonda oturan... ...işte gece kondular varsa... ...onlar orada oturacak. İşte evleri, güzel evleri olacak. Modern evleri olacak. Ama sokağa çıkanlar da ben öyle... ...modern ev istemiyorum. Daha işte... ...1900'lerin başında kurulmuş... ...daha estetiği olan bir mekan istiyorum. Daha büyük bir mekanda oturmak istiyorum. Dolayısıyla karşı çıkanlarla... E ona talep edenler en azından benim öyle bir ev alma ihtimalini satıyor ya onlara şimdi hı hı. paranız olmasa da bir gün işte bu modern, uzun işte kötü estetikleri yapılmış evlerde oturabilirsiniz. Çünkü gece konuda oturuyorsunuz, kötü evlerde oturuyorsunuz. Şimdi aslında bu, bu sosyolojik grup daha hacimli bir grup. Yani kötü evlerde otur, şimdi varoşlarını falan öyle düşünüyorum. Bilmiyorum doğru bir istatistikler mi hareketli yapıyorum. Bir de ee, evleri zaten güzel olan Zaten güzel yerlerde oturan Daha şehrin e, estetiği de güzel olan yerlerde olanlar işte bu gezinin aslında şey oldu Yani gezide isyan edenler fakirler değil de biraz şey gibi oldu hı hı. Hani o evlerinden daha estetik evlerde oturanlar oldu Onlar da Aslında doğru bir şey yaptılar Sadece evi değil o mekanın tüm Diğer unsurlarında işte ağacını da işte estetik olan işte emek sinemasının olduğu binayı da istediler. Sonra bütün bunları elde tutmak için de işte kadın erkek yan yana gelmeyi hı hı. becerdiler. Çocuklar vardı mesela hı hı. derken o ailedeki şey ilişkisi ne denir orada o dinamik hiyerarşik ilişki daha eşitlenmek zorunda kaldı. Sonra kadın erkek alışverişi, e, talepler, çocuğun talebi, işte oyun parkları, çocuk parkları talebi oluşmaya başladı ve bu hegemonik erkek aslında bir şeylerde bu direniş biçimiyle de aslında bir tür şey oldu. Ama bunu seyreden bir de başka erkekler var. Yani evet. başka sosyolojik pozisyonda oturanlar var. Onlar la e, diğerler arasında iktidarın Nerede yer aldığı tartışması şu an devam ediyor ve görüyorsunuz yani açıklamalarına bakarsak evet, işte evet. şeye bakarsak. Ayşe Arman çok güzel bir ifade kullandı yakında onu tekrar etmek istiyorum kavramlaşmasını ümit ediyorum. Murat Yetkin de sonra ona referans verdi hmm. hatta bıyıklı evet. adalet dedi şimdi bu bıyıklı <gülüyor> adalet bence çok güzel çok bir güzelmiş. kavram yani bütün o, o gazeteci zekasıyla aslında bir şeyi kavramlaştırıyor hem akılda kalıcı hem herkesin mi? anlayabileceği bir şey çünkü yine hani yakındaki örneklerden bir tanesi o e, evine girip sürekli tecavüz eden kendisini hamile bırakan ve doğurmak zorunda kaldı kadın o çocuğu cezaevinde e, şimdi ve müebbet hapis aldı. yani o örnek de enteresan çünkü en sonunda girip tecavüz eden birinin kafasını kesip kesik kafayı erkek kahvesinin önüne attı kadın. Ve bunun üzerine yani bir, bir tartışma başladı. Çünkü oradaki tavır hani çok sıkıştırıldım. Hepiniz buna seyirci kaldınız. Alın bakalım tavrı kaldık ya o iki ve 4 yaşındaki çocuğu öldürülen kadının tepkisi de çok benzer. Cenazede hiç kimse yanıma gelmesin diye feryat etmiş yani böyle çığlık atmış. Hepiniz biliyordunuz. Herkesden yardım istedim. Kimse bana yardım etmedi. Zaten sonunda kendi de öldürülüyor. Şimdi bıyıklı adalet bence şahane bir kavram. Çünkü adaletin ve devletin tavrının Aynen. nerede değer aldığını gayet net gösteriyor. Tabii, tabii. Yani tabii. Olma. Onların yanında yer alıyor Elbette yani. elbette yani Çünkü hani Kravat takıp giden iyi hal indirimi alıyor tabii canım. Kadın olduğu zaman Ve adam için yine şöyle deniyor Yani kadın kim bilir buna ne yaptı ki Adam bu kadar cinnet geçirdi Yani bu, bu da tabii çok taraflı taraf gir Ve insanı isyan ettiren bir tavır çözümsüzlüğe doğru gidiyor böyle düşününce bir yandan ben senin yaptığın gibi iyimser olup hani hakikaten yükselen bir hareket var bu tepkiyi daha fazla çekiyor demek istiyorum ama bir yandan da hala bu kadınlara ulaşmak ve onları güçlü hissettirmek ya da en azından güvende hissettirmek önemli ister istemez o yüzden hani elimizin ulaşabileceği küçük gruplar olarak elimizin ulaşabileceği yer çok kısıtlı daha büyük bir şekilde organize olmaya ihtiyaç duyuyoruz çimen iyimserliğimin Arka planı askeri cezaevinde yatmış olmaktır. <gülüyor> bu tamamen bir yaşama stratejisi. Evet. Yani aynı stratejiyi sana dilemek istemem. Ama orada gülmekten ve iyimser olmaktan başka çaresi yok insanın. Ve bu kişiliği dönüştürüyor gerçekten. Bu bir mücadeleye devam etme arzusu bir yandan. İç, içselleştirilmiş bir şey oluyor. Evet. Hmm. Belki ama bir... E, hani bu... bu bu bunun şöyle bir şey aklıma geldi aslında hani sizin öğrencinizin o test çalışmasında travmatik olanın şeyi dediğinde siz bir tür yalan ben iyi mi Kendine bak falan <gülüyor> <gülüyor> Yok, aslında değil. şöyle bir şey var mesela tıpta da ben psikiyatrist olarak biliyorum böyle travmanın aslında bilinç dışında kaldığında verdiği belirtiler var yani hmm. o belirtiler şey belirtiler değil böyle hakikaten hasta edecek yani hasta içinde diyeceğimiz şeyler var. Yani güldürmüyor normal. Hmm, hmm. Hani sizin baş etmeniz aslında bilincin yarattığı bir şey. Evet. Hani bilinç dışının yaratacağı şeyler işte çarpıntı, işte ne bileyim e, ne denir? Şimdi unuttum ya flashing, işte yüzünde kızarma, işte amnezi, psikoloji, evet, uykusuzluk, psikolojik, uykusuzluk gibi bütün bunlar aslında tam da öğrencinizin size onun kafasında travma deyince Hani şekillendiği şey belki tıbbında devreye maalesef böyle kötü bir şekilde girdiği bir şey. Aslında travma çok tartışması gereken de bir şey. acaba ben onu söyleyeyim. Ya bu travma çünkü travmatik olanın ne olduğunu tanımaman lazım. Travmatik değerin ne olduğunu tanımaman lazım. Hepsinin şiddeti aynı mı? Mesela bizim sizin yaptığınız şeyler işte, işte kırık bacakla bir kadın kafalarında daha yüresinde en erotik halleriyle hı hı. şey yapmadan hem de Erotiyi açalım bence yanlış evet. yorumlu evet. yanlış insan olacak e, <gülüyor> kadın ifatlama filan evet, deyince evet. böyle bodrum vay hani onu biz şeyden yani kadının özgürleşmesini aslında onun tüm yaşamsal şeyimiz biliyorsunuz. Bu çiçekler açınca şey olsun diye açmıyor. O, seksüel bir şey o. Yani Tabii. güzel bir şey o. Yani kötü bir şey değil. Ama biz bunu kadına yakıştırmadığımız için kötü geliyor. Tabii. Kadında da var bu. Annelerimizde var. Herkesde var. Kızlarımızda var. Kadınlarımızda var. Dostlarımızda var. Yani do demek istediğim şu... Yani bu, bu onun özgür olduğunu da gösteren evet. bir işaret olacak. Hayatı istemesini kırık bacağıyla, kırık, kırık e, tibiasıyla e, ip atlayan kadını kafalarında canlandırsınlar. İşte bu karşı çıkmanın kendisini metaforik bir süreçle e, o kız kardeşlerimize, dostlarımıza iletmemiz de lazım. Yani belki bizim hani bir, biraz da bunu bulmamız lazım. Çünkü onlara model olarak vereceğimiz şey genellikle hukuk düzeyinde kalıyor hukuk bilmem ne düzeyinde kalıyor o da daha estetik bir yani hukukun estetik problemleri var biraz iyileştirelim falan gibi düzeyde kalıyor ama böyle daha aşağıda anlatıyla daha böyle hani e, mektupla yani biraz edebiyatla e, müdahale etmek lazım çünkü o daha kalıcı ve onu da içine çeken Hı -hı. işçileştiren bir çalışma arkadaşı yapan bir şey belki e, yöntemlerimizi de konuşmamız lazım gibime geliyor bir müzik parçası daha çalmamız lazım. Zaten zamanımız da e, geliyor. Ve programa da devam edebiliriz. Vaktimiz kalırsa ne güzel tamam. olur. E, nostalji yapma hakkın var mı? Çok çok isteriz efendim. Böyle çok altmışların başına gidelim. John Wise'dan bir şey dinleyelim. Mümkün mü? Çok çok çok isteriz. Nedir efendim? Efendim Diamonds and Rust hüzünle gidelim dinliyoruz The moon is full And you happen to call And here I sit And on the telephone Hearing a voice I'd known A couple of light years ago Heading straight for a fall I Merhaba sevgili açık Radyo dinleyicileri bir programın daha sonuna yaklaştık gibi e, söz yeniden e, Sayın konuğumuza veriyorum ve onu dinliyoruz ne yapabiliriz o <gülüyor> bağlantılar vardı e, müziğe öyle girdik Yeniden Ama, bir kahkah ile bitirelim nasıl nasıl güleriz Bence çok e, önemli bu, bu gülme işini bugün beraber bir hani gülmenin yarattığı özgürlük veya anlatı ve özgürlüğü gülme altında tartışmak çok güzel bir kapı açtı edebiyatçı bana. Edebiyatçı ve hani siz aynı zamanda işte senaryosuyla da ilgilendiğiniz edebiyatın, işte roman yazdınız, akademisyensiniz şimdi sinema ve televizyonda akademisyensiniz. Aklıma şey geldi. Şimdi bu gülme önceden bir hazırlık gerektiren bir şey mi yoksa böyle hani hep Romantik şey şu ya birden biriyle çarpışırsın ve bir şey olur. Yani. Birden mi karşımıza çıkar? Yani böyle bir aktif eylem biçimi mi? Yoksa böyle kendiliğinden spontan böyle, böyle özellikleri olan bir şey mi? Bence o da yine bir alışkanlıkla ilgili bir şey. Yani şeyi söyleyeyim bir kere şiddetle baş etmenin yöntemi ama bir kere onu içselleştirdiğiniz zaman her, her trajik şeyde günlüğü aynı zamanda Komik ya, ters hı -hı, açıdan hı. baktığımızda. Mesela şeyi çok iyi hatırlıyorum ben. En çok güldüğümüz dönem en ağır coplanmalara yaşadığımız, işte tek tek hücreye indirildiğimiz filan zamanlar. Çünkü bize komutanım dedirtmeye çalışıyorlar. <gülüyor> Kut köpekleriyle geliyorlar ve işte sağdan say sayıyor herkes 35-40-45 ne her kapanıyor. neyse. Gözler kapalı. Ee, tabii yukarı bakacaksın yani göz teması da çok nefret ettikleri hmm. ve korktukları bir şey. Çünkü insan olarak hmm. aynı düzeyde bakmanı istemiyor. Hani, Direkt e, aynalanacak. Tamam. Hayır yok o yani gözüne baktığın zaman senin insan olduğunu hatırlıyor. Başka tarafa bakman lazım bu toplama kamplarında falan da uygulanan yöntem. Göze bakmak yasak karşında köpek havlıyor sayıyorsun ve sıranın en sonundaki işte 35 komutanım diyecek komutanı biz kadar... demiyoruz yani hmm. kadınlar olarak az şey eğitim yapmıyoruz ee, çünkü biz asker değiliz diyoruz ve komutanım demiyor sondaki komutanım demediği için de çok çok ağır coplanıyor hani o sırayla hepimiz sona, sona geçiyoruz, için sona sonra geçiyoruz ve her gün birisi coplanıyor yani sonra hepimiz de copladılar ama o sıra işte o sondakini copluyorlardı <gülüyor> niye gülüyorum çünkü şunu keşfettik biz herkes farklı hızla çürüyor yani herkesin eti değişik. Yani çok bireysel mor bir morarmadan mor armadan bahsediyorum. Yani şimdi cıpu yediğiniz yer kiminde önce yeşil oluyor, sonra mora dönüyor, kimi hemen siyah çürük oluyor, bir kısmı böyle sarıdan başlıyor ve çok uzun oluyor filan böyle bin bir çeşit cilt olduğunu. Keşfettik hani hekim olarak siz. Ben de şimdi onu düşüneyim. Kalın mı oluyor, ne oluyor? Şey değişik yani hakikaten böyle tamamen. Kanama mesela... zamanları mı değişik? Değişik tabi yani mesela çok böyle beyaz Aynen. pembe beyaz görünenler çabucak çürüyor. ve daha esmer olanlar kavi onlar daha uzun böyle sarıyor daha asil çürükleri oluyor filan böyle. <gülüyor> <gülüyor> bu çürüme süreçlerinin farklılığını keşfedince e, dedik bütün ki ya Pod çık, çık. çıkar gibi gösteriyor musun? Bak, evet, tabii bütün çünkü görüşümüz yasak, hiçbir dışarıyla bağlantımız yok. Tek şans mahkemede. Yani mahkemeden önce işte aileniz orada dinleyiciler var, hakim var filan. Bakın bizi işte böyle falan deyip orada bu işkenceyi duyurma şansınız da yok. Çünkü şey diyorlardı yani görüşmek istemiyorlar size aileler geliyor. Yani yalanın bini bir para. İktidar denen şey bence yalanla çok... Iç içe diyeceğim ve tekrar hani böyle. <gülüyor> Onların şey modeli istedim. Çok çok yakın. Sonuçta kimin etini hızda çürüyor, onu tespit ettik. Herkesin mahkeme süresine göre sona geçme çizelgesi yaptık Oo, <gülüyor> ve ne kim ne zaman şey. çürüyorsa o zaman. Şimdi bu böyle bir olaydan yani tabi gülerek tamam. e, anlatıyorsunuz, bunu gülerek organize ediyorsunuz ve gülerek baş ediyorsunuz aslında. Onun için de şey çok doğru yani. Travmaya benim duyduğum o sezgisel tepki bence doğruymuş. Evet. Çünkü konuşarak, anlatarak, gülerek e, bunu dışarı çıkardığınız zaman ben travmaya uğramış gibi hissetmedim. Bu, bu bilincin bir faaliyeti. Tabii. Yani bütün o prosesi içinde gene öznesiniz. Evet. Şey tam e, bu insanın psikolojik problemleri biraz bilinç dışının nın aslında çatışmasına bulduğu ilaç gibi düşünün. Yani eğer e, tabi bilinç dışının her bir semptomu bilinç dışında bir başka alan gibi düşünürsek orayı iyileştirmek için ürettiği bir şey. Hı. Yani o e, uyku bozukluğu, yani uykun bozuk olursa sürekli işte tetikte olursa e, dayak yemezsin. Yani atıyorum. Yani korkunun bulduğu çözümler bilinç dışına ait olduğunda biz ona semptomlar kümesi diyoruz. İşte sonra da devam etmeye çalışıyoruz vesaire. Ama bu bilincin yarattığı şey şunu diyor. Sen beni travmatize edemezsin. Hmm. Evet, evet, evet, evet, evet, evet. Yani aslında söylediğin şey o. Oh. Bu bu bu çok Güzel oldu bu konuşma yani evet. umarım dinleyiciler için de bizim için olduğu kadar güzel olmuştur. Yani, benim için çok aydınlatıcı oldu. Bir yönteminiz çok güzel. Ben şimdi kafamda biraz daha bunu böyle tahayyül ettiğimde şimdi her bir çürüğün neye benzetmeye başlasam mesela bir tanesinin mürdümerini, önünü bilmem ne. <gülüyor> orada da gülmece çıkabilir. Ha, tabii. Daha komik şeylere benzetebiliriz. Bilmem Bilmem bir hayvanın anüsüne, öbürünün işte tabii. lelesine, şey, ibine, bilmem ha. nenin. Eşte e, bu çok bunun belki cinsiyetin de belki çok önemi var. Hani böyle bu gülmeceye yatkın cinsiyet. tabi Tabii. E, konuşmaya yatkın, içine dökme. Yani o tabii, tabii. maalesef Din, bence iyi bir dinleyici mesela kadınlar. Evet. Kesinlikle. <gülüyor> Benim için çok etkileyici zamanlardı. Ben bunları nasıl sindireceğim bilemiyorum şimdi birkaç hafta. Biz de biraz şey olduk değil mi? Bayağı bir tırna Yok, bu bu maddure olmamış biri, ama öyküleriyle şey olduk biz nasıl? Geri dönüp mutluluk. tekrar okuyacağım. <gülüyor> İrm Ben ben belki de görüşürüz ya. Ben mi geliyor. Olur mu? Bir yerde. Bitti mi program? Bitiyor. böyle <gülüyor> <bitireceğiz. gülüyor> Ben tamamen unuttum programda olduğumuzu <gülüyor> görüşelim. Var bugün. son dakikaların zaten. Bence program içi ve program dışı görüşelim. görüşelim. Ben düşünüyorum. Tabii. Kesinlikle düşünüyorum ben de evet. İyi ki bir araya geldiniz çok mutlu oldum Bir programın daha sonuna geldik Çok teşekkür ediyorum ee, Feride'ye ve ortağıma ee, Bir dahaki programda görüşmek üzere Allah'a hoşça Hoşçakalın